Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli yani The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Altındaki çalışma grubu bir iklim değişikliği 2021 fiziksel bilim temelli başlıklı raporunu yayınladı. Rapor iklim krizinin artık geleceğin meselesi olmadığını ortaya koyuyor. İklim krizi evimizde ve her geçen gün daha kötü senaryolara doğru hızla ilerliyoruz. Öngörülemeyen sıcak hava dalgaları, yangınlar, aşırı seller, eriyen buzullar, can çekişen ekosistem tehlikeli bölgeye girdiğimizi bize her gün yeniden hatırlatıyor. Raporun dikkat çekici noktaları ise şöyle 2030'da karbon emisyonlarının yarı yarıya azaltılması, en geç 2050'de ise net sıfıra indirilmesi gerekiyor. Rapora göre 2011-2020 yılları arasında yeryüzü sıcaklığı, endüstri öncesi çağların bir... 0.09 santigrat derecesi üzerindeydi. Bu sıcaklıklar en son 125 bin yıl önce görülenlere yakın. Deniz seviyeleri yükseliyor ve buz kaybı artıyor. Her geçen gün daha kötü hava şartlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Gözlenen değişikliklerin insan kaynaklı emisyonlardan kaynaklandığına dair kanıtların son değerlendirme raporundan bu yana güçlendiği de görülüyor. IPCC raporuna göre Akdeniz'de iklim daha sıcak ve kurak olacak. Hükümetler iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve küresel ısınmayı bir buçuk derecede tutmak için sere gazı emisyonlarını hızla azaltmalı. Binlerce bilim insanının katkı verdiği ve yüzlerce hükümet temsilcisinden oluşan IPCC hazırlıkları 3 yıldır süren 6. Değerlendirme Raporu 1. Çalışma Grubu'nun karar vericiler için özet raporunun bölgesel değerlendirmelerine göre Türkiye'nin içinde bulunduğu Akdeniz bölgesinde ortalama sıcaklıklar, aşırı yağışlar, hidrolojik ve ekolojik kuraklık artıyor Ortalama yağışlar azalıyor. Kıyı bölgelerinde daha fazla sel ve erozyon olması bekleniyor. Ayrıca rapor Akdeniz bölgesindeki ormanlık alanlarda yangının çıkmasına uygun hava koşullarının da artacağını hesaplıyor. Bunlar hiç şaşırtıcı değil zaten bunlar yaşadığımız şeyler bugün Türkiye'de. Rapor günümüzde iklim değişikliğinin ciddi etkilerini hissetmeyen hiçbir bölgenin kalmadığını, sıcaklık artışlarının felaket sınırına beklenenden hızlı bir biçimde yaklaştığı ve gezegen için kritik eşik olan 1,5 derece ısınmaya önümüzdeki 20 yıl içinde ulaşacağımızı ifade ediyor. Rapor çıktıları bir kez daha insanlığın geleceğinin karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarını hızla kesmesine bağlı olduğu uyarısını yapıyor. Rapor başta fosil yakıtların kullanımını, dan kaynaklanan emisyonların hemen kontrol altına alınmadığı takdirde gezegen için kasvetli bir resim çiziyor. Öte yandan rapor iddialı emisyon azaltımlarının insan kaynaklı iklim değişikliği üzerinde ani ve sürekli etkileri olduğu için gelecekteki iklimin büyük oranda hala günümüz nesillerinin elinde olduğunu da açıkça altına çizmiş. Ve işte dediğimiz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü biliyorsunuz kuvvetli sağanak yağış uyarısı verdiği Karadeniz'de dün gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle birçok ilde sel ve su baskınları gerçekleşti. Bartın'da heyelan meydana gelirken evi yıkılan bir kadın selde kayboldu. Karabük'te sel felaketi yaşandı. Sinop'ta istinat duvarı çöktü. Kastamonu'da iki otomobil toprak altında kaldı. İki köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı. Su baskınları yaşandı. Evlerde mahsur kalan vatandaşlar ise Afat, Unke gibi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sel sonucunda ulus ilçesine bağlı Akören Söküler Köyü'nde bazı evlerde hasar oluştu. Bazı evlerin yıkıldığı köyde maalesef yıkılan bir evde de 80 yaşındaki bir kadın sel sularına kapıldı. İklim acil durumu... Affetmiyor, hemen hızlı bir şekilde harekete geçmeyi gerektiriyor. Güzel bir haberle bitirelim programımızı. Kayseri'den bu güzel haberimiz, organik sertifikalı üretim yapan çiftçilerin ürünlerini pazarlayabilmesi için kurulan sezonluk olarak hizmet veren Kayseri Koca Sinan %100 ekolojik pazar yeri yerel üreticilerle zehirsiz gıdaya erişmek isteyen Kasım ayına kadar her pazar günü bir araya getirmeye devam edecek. Ekolojik tarımı yaygınlaştırmak, üreticiyi örgütlemek, teşvik etmek, pazarlama sorununu çözmek paralelde halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği'nin yani Kaptar'ın müteşebbisliğinde başladı bütün bu işler. Kayseri'nin 9 ilçesindeki 700 dekar alanda organik sertifikalı üretim yapan 45 çiftçi %100 ekolojik pazara 30 çeşit ürünle katılıyor. Kaptar Derneği Başkanı Doktor Yeşim Bekyürek, Kayseri'de ikinci bir ekolojik pazarın kurulması yönünde de çalışmaları sürdürdüklerini haberini verdi. Kayseri'ye ait yerel tohumların çiftçi elinde üretim yoluyla yaşatıldığı, yerel üreticilerin ve aile çiftliğinin desteklendiği Koca Sinan %100 ekolojik pazarımız 9. yılında bir kez daha halkla buluştu diyor kendisi. Tüm Kayseri halkını bu güvenilir ürünlerle buluşturmak için pazarımıza Bekliyoruz demiş doktor Yeşim Bekürek. Evet bütün bunları Buğday Derneği'ne borçluyuz. Buğday Derneği oluşturduğu %100 ekolojik pazar standartlarıyla bu %100 ekolojik pazarların Türkiye'ye yaygınlaşması konusunda adımlar attı. Şişli'de başlayan hareket Kayseri'de Koca Sinan'a kadar geldi. Yerel yönetim yetkililerin ürünlerin satış tercihlerini, tarih satıcı, üretici ürün, çeşit, miktar, fiyat ve mali belgeler ...bazında kayıt altına alıyor. Buğday Derneği oyun zanlık yapanları ise... ...pazardan çıkarıyor. Yani son derece... ...güvenilir bir ortam. Daha fazla... ...bilgi için ekolojikpazarlar... ...nokta.org adresini... ...ziyaret edebilirsiniz. İklim krizine karşı ve doğa için... harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kadın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğüzmü. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, gezegenin geleceği programını sundu. Bosch, yaşam için teknoloji.